İyi günler sevgili dinleyiciler. İyi günler. Ha. Hayırdır Hacıvat? Suratın beş karış. Sana sormalı. Peki soralım bakalım. Hayırdır Karagöz'üm? Hacıvatın suratı neden beş karış? <gülüyor> Çok komik. Uzatma o zaman gir mevzuya Allah Allah. Girelim efendim. <gülüyor> hem yemeğe çağırıyorsun hem de telefonunu açmıyorsun. Yahu duymadım efendim o şey telaştan yani. o Duyamadım ne yapayım? Ne şeymiş efendim o? Hamsi kalmamış bulamadım. Aramadığım yer kalmadı. Derken çok geç oldu. O yüzden sana geri dönemedim birader. Allah aşkına Karagöz'üm. Her yer balık dolu. Nasıl bulamadın? Ben sana balık mı bulamadım dedim. Hamsi bulamadım dedim. Tövbe tövbe. Hamsi ne cinsi Karagöz'üm. Bir tür bitti mi? Hamsi hamsidir. Balıksa türüne göre değişir. O ne demek şimdi? Ya ilk önce şunu da anlaşalım. Ben hamsiyi iyi yaparım. Balığı değil. Onu da bulamayınca senin yemeği sonraya erteledim. O yüzden küsmek yok birader. İyi de ben dediğini yine anlayamıyorum. Oho Hacivat. Sen de bir mideye indirmeyi biliyorsun ha. Hamsi ayrıdır. Sen hiç balıkçıların balık var hamsi var değişini duymadın mı? Yok. Peki bir restoranda hamsi ve balık bulunur yazısında görmedin mi? Yok. Allah Allah yani bu kadar olur daha ne diyeyim sana ya? ben sakın bir Karadenizli'nin yanında bu dediklerini deme ha. Sanki bütün Karadenizliler balığı sevmek zorunda. Balık değil Hamsi bu bir. İkincisi eğer sevmiyorsa o muhakkak hastanede karışmıştır. Çünkü Hamsi bir yaşam biçimidir. Hadi ya. Tabi sen hiç elli iki çeşit yemeği olan bir yiyecek adı biliyor musun? Yani. Bilemezsin tabi. Baklavasını bile yapmışlar. Bak sen. Reçeli de dahil. Pilavını, hoşafını da biliyorsundur artık. E, duydum, duydum. Ee, yemedim de duydum. Aa pilavı güzeldir. Yapacaksın özel Karadeniz tavasında hamsisini. Ha, bak tava demişken hamsinin kendine has bir tavası vardır. <gülüyor> Ama diğer balıkların hiçbirinin yoktur ha. Mi? Sonra yanına yapacaksın hamsili pilavını Turşusunu ve hoşafını Sonra da arkasına yiyeceksin baklavasını Yok o kadarı kalsın Sen de Karadeniz'e olup çıkmışsın hani ha? Hamsi tadından insana her şeyi yaptırır Vallahi Ben gelince tavada hamsi kafi Yok yetmez Yeter yeter Allah Allah yetmez efendim Denizin kuru fasulyesidir o her türüne bakmak lazım. Yiyince de 30'dan aşağı yenmez bilirsin. Leblebi misali. Leblebi. Yeymiş o? alacaksın eline. Kılçığı, kuyruğu ayıklamadan ham yapıp ağzına 30 demeden de sii tamamlayacaksın. C30 demek diyorsun. Öyle. 30 tane ham. Aynen ham ham mı? Bay be. Kelimenin açılımına bak. Tabii ya. Ne yediğini, nasıl yediğini bilmen lazım. İyi ee, iyi. Örendik sayende Karagözüm. Ben şimdi beni bu akşam da arıyorum Amsi ve seni çağırıyorum. Tamam da diğerlerinden öyle tadımlık falan yok. Anlaştık mı? Ev sahibi ne dersen, ne yaparsa o olur. Neyse korkunun ecele faydası yok. Ne yapalım? Davete icabet edeceğiz bir kere. İyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin ben anlamadım ha. İyi bir şey dedim, iyi bir şey. Ha iyi iyi. Efendim geldik bugün de Hamsi'nin e. aman e, affedersiniz programın sonuna. Oh, olsa da yesek ki. Her <gülüyor> ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Af <gülüyor>